Sevgili ezdacı dostlar Ve sayın dinleyiciler 2009'un Son gününde Son programında Hepinizi saygıyla sevgiyle Selamlıyorum Programımızın amacına ulaşmasını Ve katkı getirmesini diliyor Hepinize sevgiyle Saygıyla bir kez daha merhaba diyerek Programa başlıyorum Öncelikle programımızın Akışını belirtmek istiyorum e, Son günlerde Gündem çok yoğun, ilaç ve ezacılıkla ilgili, ezacılığın tarihiyle ilgili programımız vardı. Bir önceki programda bunu ilan etmiştik ve yine eczane işletmelerindeki denetim sistemi üzerinde duracaktık. Fakat gündem o kadar hızlı değişiyor ki ülkemizde, ilaç ve ezacılıkla ilgili yaşanan sorunlara ilgili iki cümlede biz etmek isteriz. Bunun dışında Ocak 2010'un Mali ve SSK takvimini belirteceğiz bize sorulan tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine başvurma süreci ile ilgili olarak bir soru var. O soruya yanıt vereceğiz. Ve yine kısa değişiklerle 2010 yılı asgari ücret, asgari geçim indirimi üzerine değindikten sonra programımızın ikinci bölümünde bahsetmiş olduğumuz üzere ilaç ve eczacılığın tarihsel gelişimi ve eczane işletmelerinin mali denetimleri ile ilgili olarak Neler yapılır süreç nasıl çalışır Onun üzerinde bilgi vereceğiz Öncelikle Ocak 2010 Mali Takvimi ile Başlayalım Ocak 2010 Mali Takvimi Şu şekilde oluşuyor 5 Ocak Salı 2010 Salı Kasım ayına ait BA ve BS Formlarının gönderim süresi Sonu 5 Ocak 2010 25 Ocak 2010 Pazartesi Aralık ayı katma değer vergisi beyanlarıyla Muhtasar beyanlarının ve SSK yani eski ismiyle SSK biz onun Sosyal Güvenlik Kurumu yeni ismiyle bilindiği üzere Ekim 1 Ekim 2008'den itibaren Bağkur SSK emekli sandığı birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. 25 Ocak 2010 Pazartesi bir kez daha tekrarlayalım Aralık ayı so Muhtasar Aralık ayı katma değer vergisi. Ve Aralık ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin son günü. 26 Ocak, Salı, KDV ve Muhtasar ödemelerinin son günü. 31 Aralık hafta sonuna geldiği için, yani tatil gününe denk geldiği için, 1 Şubat 2010 Pazartesi, SSK ve Bağkur ödemelerinin son günü. Yine aynı tarih, bir önceki yılın, Kapanış tasdığı dediğimiz yeme defterlerinin kapanış tasdığının son günü. Yine aynı şekilde biz bir sonraki yılda kullanılacak olan defterler aynı defter kullanılacaksa ara tasdik dediğimiz devam tasdığının son günü. Küçük bir değişiklikle de başlayalım yapılan değişiklikle de başlayalım devam edelim. 2010 yılı için asgari ücret asgari ücret tespit komisyonunca belirlendi. Ve buna göre 16 yaşından küçükler için ve 16 yaşından büyükler için olacak şekilde asgari ücret belirlendi. Yine bir küçük hatırlatma. Asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında olacak şekilde yılda iki defa değişerek uygulanmaktadır. Buna göre 2010 Ocak'tan itibaren 16 yaşından büyükler için bürüt 729 TL net 577 lira bir kuruş. 16 yaşından küçükler için bürüt 577 lira 621 lira bunu düzelteyim lütfen net 499 lira 62 kuruş bunu tekrar edelim bir yanlışlığa sebebi etmemek için 16 yaşından büyükler için bürüt 729 lira net 577 lira 1 kuruş 16 yaşından küçükler için bürüt 621 lira net 499 lira 62 kuruş olarak uygulanacaktır. Bu çerçevede bilindiği üzere 2 yıl önce yürürlüğe giren asgari geçim indirimi esası ya da asgari geçim indirimi sistemi bürüt asgari ücreti esas aldığından asgari geçim indirimi miktarları da değişmiştir. Bu miktarların neler olduğu noktasında kısa bir hatırlatma yapalım. Çalışanların durumuna göre, medeni durumuna göre bekar 54 lira 68 kuruş, evli eşi çalışmıyor 65 lira 61 kuruş, evli bir çocuklu 73 lira 81 kuruş, evli iki çocuklu 82 lira 1 kuruş, üç çocuklu 87 lira 48 kuruş, dört çocuklu 92 lira 95 kuruş olarak uygulanacaktır. Yine gelen bir soruyu paylaşarak programımıza devam edelim. Bilindiği üzere son günlerde ya da son gelişmeler ışığında tüketici mahkemeleri artık kamuoyunda kabul görmüş. Tüketici hakları, tüketici dernekleri kamuoyunu bilinçlendirmiştir. Bu anlamda bir dinleyicimizin bize bir sorusu var. Tüketici hakemiyeti, tüketici mahkemeleri... Nerede nasıl başvurulur? Çok kısa bunlara girmeden şöyle söyleyelim. 2009 yılı değeri 936 lira 97 kuruş olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvurulması zorunludur. Bu eğitim vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. 2009 yılı değerleri 936 lira ve 97 kuruş üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici hakem tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından Taraflarca benimsenmemesi halinde yine tüketici mahkemesine başvurulması gerekir. Özellikle e, bu kutsusa dinleyicilerimizin dikkat etmesi gerekir. Çünkü dikkat edilmesi gereken en önemli korun tüketici mahkemesine, tüketici hakemiyetine, tüketici sorunları hakemiyetine başvurması mağduru olanların bunu Kullanması gerekir Kısa bir aradan sonra Programımız kaldığı yerden devam edecek Saygıdeğer dinleyiciler I'm <laughs> Czy? Sí. Sevgili ezdacı dostlar ve saygıdeğer dinleyiciler, Z raporu kaldığımız yerden devam ediyor. Bu bölümde ilaç ve ezdacılığın tarihi üzerine durmak istiyoruz. Alışılageldiği üzere bizim programımız Taziye'de eczane işletmeleriyle ilgili olarak vergi ve muhasebe sorunları üzerinde oluşan bir program. Dinleyicilerden gelen sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz, muhasebe vergi ve finans konuları üzerinde eczane ve ilaç, ilaç işletmeleri hakkındaki bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Fakat son günlerde yaşanan baş döndürücü hızla o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki iki cümle eczanelerle ilgili etmek isteriz. Birincisi ilacın insan sağlığı için ne süre ne kadar önemli olduğunu, kamu sağlığını ne kadar yakından ilgilendirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda İlaçla ilgili olarak tarihsel sürece baktığımız zaman eski bilgilere yani ilaçla ilgili eski bilgilere milattan 3000 yıl kadar önce yazıldığı saplanmış olan Sümer tabletlerinde rastlanmıştır. Daha sonraları Mısır papülüslerinde Çin, Hint, Arap ve Acem yazışmalarında ilaçla ilgili geniş bilgilere ulaşılmaktadır. Anadolu'da ilk eczaneler Selçuklu döneminde kurulan hastanelerde açılmıştır. Bunların ilki Kılıç Arslan'ın kızı Gehver Nesibe Sultan'ın <gülüyor> vas <gülüyor> vasiyeti üzerine 1200 yılında Kayseri'de yapılmış olan Gehver Nesibe Sultan Şifanesidir. İstanbul'da ilk eczal, özel eczaneler 18. yüzyılın ortalarında yabancı uyruklu eczacılar tarafından açıldığını, Ve Kırım Savaşı süresince 1854 sırasında Avrupa devletlerinin orduları ile ülkemize gelen yabancı hekim ve ezacıların bu anlamda İstanbul'da bu yerleşmeleriyle eczanelerin arttığını görmekteyiz. 26 -2 Şubat 1861 tarihinde yürürlüğe giren Belediye İspançiyarlık sanatının icrasına dair kanun ile ezacıların çalışmaları bir nizama sokumak istemiş. Ve birçok yeni hüküm ve zorunluluk getirilmiştir. Bu tüzük ile eczacılık bağımsız olarak meslek olarak kabul edilmiş ve eczanelerin Avrupa düzeyinde kurumlar haline getirilmesi öngörülmüştür. Yani ül ülkemizde kıta Avrupa'sıyla birlikte şu andaki mevcut olan düzen yani eczaneler tarafından eczacılar tarafından serbest eczane olarak çalıştırılması Kıta Avrupa'sı sistemindedir. Yani İngiltere Amerika sistemi farklıdır. Kıta Avrupa'sı farklıdır. Kıta Avrupa'sında ilacın marketlerde zincirler şeklinde satılması, zincirler şeklinde eczanelerin zincirler şeklinde oluşturulma düzeni söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde vardır. Ama Türkiye müktesebatı, Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum içerisindedir. Ve bunun kökeni 1861 yılına dayanır. Eczaneli, eczacıların eczane işletmeleri şeklinde düzenleme vardır. Yine son günlerde konuşulan iki cümlede bir konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yabancı İlaç marketlerinin ya da yabancı ilaç zincirlerinin ülkemize gelerek eczane şeklinde ilacın satılabilecekleri ortamlar yaratmalarının birçok sakıncası vardır. Meslek örgütleri, meslek odalarının yetkili kişileri bu konuda düşüncelerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. İki cümleyi şu şekilde de biz bir konuya dikkat çekmek isteriz. Bu şekilde ilaç marketler zinciri şeklinde açılacak eczanelerin birçok sakıncası vardır. Biraz önce söylemiş olduğum gibi meslek örgütleri meslek örgütlerinin başkanları yetkilileri bu konuda düşüncelerini dile getirmekteydiler. Ama ekonomik boyutuyla ilgili bir şey söylerim bir şey söylemek isterim yabancı sermaye şirketlerinin yabancı sermayeli şirketlerin doğrudan yabancı yatırımın ülkemize geldiğini ve bunun en önemli dikkat edilmesi gereken konu üretime dayalı bir yatırım değildir raftan alıp tüketiciye satılmasıyla ilgili olan bir konudur. Kar realizasyonu dediğimiz olay gerçekleştiğinde en önemli e, en önemli ekonomik sorunlarından bir tanesi budur. Bir başka bir sürü sorunu vardır ama burası çok önemlidir. Kar realizasyonu dediğimiz kısım gerçekleştiğinde karın yabancı ülkeye yani gerçekten bulunduğu ülkeye transfer edilmesi durumunda Türkiye'deki ödemeler dengesi ciddi açıklar verecektir. Bu konunun da bizler tarafından dikkatle edinmesi gerekir ya da dikkat elem alınması amacıyla dile getirmek isteriz. Kısaca tekrarlayayım. Yabancı sermaye şirketlerinin ilaç marketleri zinciri şeklinde ülkemize gelip ilaç satmasında kar realizasyonu gerçekleştiğinde, karın transferinde ülkemizdeki ödemeler dengesi yönünden ciddi sıkıntı doğacaktır. Kaldığımız yerden devam edelim. Cumhuriyetle beraber ilaç ve eczacılık alanında Oldukça köklü değişiklikler olmuştur. Tarih sürecini çok hızlı şekilde geçtik. 1908'li yıllarda yapılan düzenlemeler var. 1840'da, 1870'de, 1888'de. Bunları hızlı bir şekilde geçerek şu şekilde Cumhuriyet dönemini özetlemek isterim. Cumhuriyetin ilk yıllarında eczacı deposu rusatı verilerek eczane işletmeleri yapılmaktaydı. Ve İstanbul'da 70 kadar eczacı deposu bulunmaktaydı. Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra yine e, 1928'li yıllarda bir takım ruhsatla ilgili olarak düzenlemeler yapıldı. Ve Türkiye'nin ilk Eczacılık Fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1960 yılında öğretime başlamıştır. Bunu 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi izlemiştir. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İstanbul Ve çevresinde bulunan eczanelerin sayısı 300 kadar e, olduğu yazılı olarak belirtilmektedir. ile ilgili olarak en köklü e, düzenleme 6197 sayılı eczacılar ve eczacılar hakkındaki kanun ve kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikler çevre, çerçevesinde olmuştur. Ve süreç bugüne kadar gelmiştir. Şimdi bu kısaca bu bilgilerden sonra eczacılık faaliyetlerinin vergisel boyutu bir önceki programda duyurduğumuz kısmın üzerinde duralım ve programımızı bu şekilde tamamlayalım. Eczane işletmelerinin vergi inceleme yöntemi ya da inceleme yönteminde dikkat edilmesi gereken unsurlar hangi yöntemli olmaktadır alışta gel, geldiği üzere bunların önünde bilgi verip ve programımızı tamamlamak bir sonraki programda görüşmek üzere duyurumuzu yapıp programımızı tamamlayacağız saygıdır dinleyiciler 4 boyutlu inceleme yapılabilir veya 4 kalem üzerinden inceleme yapılabilir bütün genel işletmelerde olduğu gibi Hasılatın, cironun, satışların incelemesi dediğimiz satışların incelemesi bir inceleme yöntemidir. Satışlar üzerinden hareketle işte eczane işletmesi incelenir. Vergi matrahının arındırılmış ya da vergi matrahı aşındırılmış ya da vergiden gizlenmiş satışlar varsa tespit edilmeye çalışılır. İkinci yöntem alışlar incelemesidir. Alışlar üzerinden yapılan incelemeyle inceleme yapılır. Üçüncü yöntem giderlerin incelenmesidir. Dördüncü yöntem de envanter incelemesidir. Biz giderlerin incelemesiyle programımızı devam ettirelim. Giderlerin incelemesi yönünden dikkati çeken ilk durum, işletme giderlerinin olduğundan farklı gösterilme yöresine yönelik çalışmalardır, belgelerdir. Bunlar varsa bunlar üzerinde araştırma, netleştirme ya da düzenleme yapılması gerekir. Bu bilgi 31 Aralık yıl sonu itibariyle eczane işletmelerinin muhasebe işlemlerini yürüten serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımızın da eczane işletmelerinin ileride vergi incelemesinde sıkıntıya kalmamaları için gözden kaçan kayıtlar varsa, gözden kaçan belgeler varsa onların revizyonuna yöneliktir bu kısım. Burada anlatacaklarımız serbest eczacıların büyük bir çoğunluğunun ilgisini çekmeyebilir ama bizi dinleyen eczanene işletmelerinin muhasebesini yürüten serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin bilgilerine hatırlatmak babındadır. Demek ki dikkat etmemiz gereken bir satışların incelenmesi, satışlardan kayıtlara intikalde bir aksama varsa satışlar incelenerek bu ortaya çıkartılabilir. İki alışların incelenmesi 3 giderlerin incelenmesi, 4 envanter incelenmesi yöntemleriyle dönemin kapamasında revizyon sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Bir sonraki yani Ocak ayının son çarşambasında görüşmek üzere sevgili eczacı dostlar, eczane işletmelerinin muhasebe işlemlerini muhasebe işlemlerini yürüten Muhasebeci, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşahir dostlarımız, arkadaşlarımız, saygıdeğer dinleyiciler. 2010 yılının sağlık, barış, mutluluk getirmesini, 2010 yılının ülkemiz için aydınlıklarla dolu olmasını, sizler için güzel günler getirmesini diliyor. Hepinizi dostça, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Baharı beklerim, güllerim bitsin. Yaremi beklerim, ocağım tütsün. Baharım sensin, gülledim bitsin, ocağım tütsün tütsün. Oy, baharım sensin, güllerim bitsin, ocağım tütsün, tütsün. Gülerim bitsin, ocağım tütsün, tütsün Oy maharim sensin, gülerim bitsin, ocağım tütsün Dala gönlüme doğmadı do Aradım yıllardır ara bir eş Muradım gele, gülledym, bitwem, uczewem, uczewem, uczewem, uczewem, to ja. Gele yar To sensin Güllerim bitsin To tütsün, To Oy, baharım sensin Güllerim bitsin. Żeby w tym momencie sensin, było bitsin problemów, ale nie Oy, sensin, bitsin